Cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Onların hepsi oraya girecekler. Cehennem ne kötü bir yerleşim yeridir. İnsanları Allah'ın yolundan saptırmak için bir takım ortaklar uydurdular. De ki, azıcık yararlanın bakalım. Nasılsa sonunda gideceğiniz yer ateştir. Söyle o iman etmiş kullarıma, namazı tam gerektiği şekilde kılsınlar.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 ve ırmakları da sizin hizmetinize veren odur. Mutat sihirlerini yapan güneş ile ayı size amade kılan, geceyi ve gündüzü istifadenize veren de odur. Hasılı o kendisinden dilediğiniz her şeyi verdi. Öyle ki Allah'ın size verdiği nimetleri birer birer saymaya kalkarsanız onları sayamazsınız. Gerçekten insan zalim ve nankördür.